1223 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, İslam'ın rükünlerini yerine getireceğini söyleyen kimseye, sen sıddikler ve şehitlerle birlikte olacaksın, buyurması, bir kişi Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Rasulü, söyler misiniz, eğer ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Rasulü olduğuna şahitlik eder, beş vakit namazı kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve onun hakkını tam olarak verirsem hangi gruptan olurum, diye sordu, bunun üzerine Hazreti Peygamber, şehitler ve sıddıklardan olursun buyurdular.